Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdullahi ve rasuluhu. Alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisine övduğu gibi Yaratıkları adedince, göktekiler, yerdekiler dolusunca, arşının ağırlığınca razı olacağı şekilde hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle'nin hidayet ettiğini saptıracak ve saptırdığını hidayet edecek olan yoktur. Biz şahitlik ederiz ki ondan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederiz ki Muhammed Aleyhisselatu Vesselam onun kulu ve rasulüdür salat ve selamda onun kulu ve rasulü olan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ehli beytine ashabına ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de allah Teala salat ve selam etsin bugün Allah nasip ederse inşallah kardeşler Yeni bir konuya başlıyoruz. Üstad İmam Şatibi'nin El-i isimli eserinin birinci cildinin şerhini bitirmiştik ve sonra Selefimiz ve Biz, Selefin ahlakı ve Biz diye bir ders silsilesi işlemiştik. Onların hayatlarından örnekler vermiştik çeşitli yönlerden. Ve El-i Atisam isimli eserin ikinci cildine başlamadan önce bu konuyu arayı almış olmayı inşallah daha uygun görmüş ve bu şekilde ne yapmıştık? Karar vermiştik. Konumuz özellikle Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın isim ve sıfatlarında tevhid. Tevhid dediğimiz zaman kardeşler bildiğiniz gibi ilim ya da fıkıh özellikle Ebu Hadife, Allah kendisine rahmet eylesin, onun taksimiyle ilmi ne yapmıştık? Biz ikiye ayırmıştık ve fıkıh demiştik. Bir insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmiş olması, kavramış olması, idrak etmiş olmasına verilen isimdi. Ve bildiğiniz gibi Ebu Hanife ve o dönemin alimleri özellikle itikat ile alakalı olan ilim türünü el fıkhü'l-ekbar yani en büyük fıkıh diye ifade etmiş. Bundan da ne yapmıştı? akide ilmini yani itikat bölümünü kastetmişlerdi. Bu bağlamda aralarındaki fark neydi kardeşler? Akide bildiğiniz gibi bir insanın mutlaka inanması ya da inkar etmiş olması, kabullenmesi ya da kabullenmemiş olması gerekli olan ilimleri işleyen ve bir kimsenin doğrudan cennete gidiş ve Allah göstermesin ateşe atılmış olmasının arasında ayırgaç olacak olan itikadi inanç sistemlerini işleyen ilim dalıydı, akide ilim dalı. Ve normal fıkıhlara neyi kastetmişlerdi? İlmihal dediğimiz, fiilin mükellef olarak Allah'a karşı işlemekle emrolunmuş olduğu farz gibi ya da terk etmekle emrolunmuş olduğu haram gibi, yine vacip, sünnet, müstehap, mübah diye sıralayabileceğimiz mükellefin fiilleri babında işlenmiş olan Allah'a karşı kulun takip edeceği ibadetlerde nasıl bir yöntem uygulaması gerektiği babındaki konuları işleyen ilim dalına da normal fıkıh denilmişti. Dolayısıyla tevhid birlemiş olmak demek. Tevhid Allah Azze ve Celle'yi her türlü başkalarına benzemişlikten ne yapmış olmak? olmak. Arındırmış olmak. Yine Allah Azze ve Celle'ye özellikle isim ve sıfat tevhidi dediğimiz zaman kardeşler, Allah Azze ve Celle'ye onun zatına, güzelliğine, azametine yakışmış olan isim ve sıfatları ile Rabbimizi nitelemek, ispat etmek ve Rabbimiz Tebarek ve Taala'ya yakışmayan her türlü isim ve sıfattan da ne yapmış olmak? Allah Azze ve Celle'yi arındırmış olmak, uzak tutmuş olmak. Bir aksaklığımız oldu Ama elhamdülillah Onu da giderdik inşallah kaldığımız yerden Devam edelim Evet bir önce de ifade ettiğimiz gibi Kardeşler özellikle Allah azze ve celle'nin isim ve sıfat Tevhidi Rububiyet ve uluhiyetteki tevhidiyle tabii ki eşdeğerdir Fakat biz bu ders silsilemizde Allah nasip eder inşallah Bize kolaylaştıracak olursa İsim ve sıfat tevhidi hususunda Müslüman olarak nasıl bir itikada, nasıl bir inanca sahip olmamız gerektiğini Allah'ın izni keremiyle ehli i Sünnet ve Cemaat doğrultusunda sahabenin, tabiunun, etba'u tabiinin ve yine mezhep imamlarımızın da yaşamış olduğu dönem olan o gerçekten İslam toplumunun en güzide çağının bu meseledeki yaklaşımı çerçevesinde ne yapacağız Kur'an ve Sünnet'in bizi kendisine davet etmiş olduğu yaklaşımı işleyeceğiz. Ta ki tarihin içerisinde bize anlatıla gelen ya da tarihin bir takım dönemleri içerisinde kırılma yaşayarak aslında ehli Sünnet ve cemaate göre hata olan ya da bidat düşüncesi olarak ortaya çıkmış olan düşünceler bize maalesef ki ehli Sünnet ve cemaat adına ne yapıldı, eleştirili verildi bize bu şekilde öğretildi. Halbuki aslen yine Kur'an'a ve sünnete dönüp de sahabenin bu konudaki yaklaşımına baktığımızda tabiun'un, etba-u tabi'ainin ve diğerlerinin bir sonraki neslin özellikle isim ve sıfat tevhidindeki yaklaşımını analiz ettiğimizde gördük ki aslında bize ehli sünnet ve cemaat adına anlatılmış olan kitaplara yazılarak gerek bir takım liselerde olsun gerek ortaokullarda olsun gerekse camilerimizde olsun bize öğretilmiş olan düşüncenin aslında gerçekten ehli sünnet ve cemaate ait olmadığını ne yapacağız fark edeceğiz ve inşallah Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ve diğer ondan bu terbiyeyi almış olan sahabe ile sonraki hayırlı nesillerin bu konudaki yaklaşımını ehli sünnet ve cemaat adına irdeleyeceğiz. İnşallah açmaya çalışacağız. el sünnet ve cemaatin özellikle isim ve sıfat tevhidindeki yaklaşımını kardeşler işlerken ve onu irdelerken aynı zamanda isim ve sıfat tevhidindeki bidatçı yaklaşımlarda ne yapacağız? ifade edeceğiz. Onları da tan tanımlayacağız. Onları da tarif edeceğiz. Ta ki onlara ne yapalım? Onlara bu anlamda çizgimizi net bir şekilde belirleyerek onlara karşı ehl-i sünnet ve cemaat adına takınmış olmamız gereken tavrı takınalım. Zira Allah'a hamdü senalar olsun ki Allah Azze ve Celle biz Muhammed ümmetini ilimsiz, biz Muhammed ümmetini başıboş ya da doğru yolunu bulamaz bir halde bırakmamıştır. Elimizde Kur'an, elimizde sünnet, elimizde sahabenin yolu ve onlardan bu ilmi öğrenmiş olanların nedir? Mevzu bahistir kardeşler. Hani Ahmet bin Hanber'in şöyle bir ifadesi var, diyordu ya, Elhamdülillahi lezî ce'ale fî kulli zemânin fetraten minel rüsûl. Bütün zamanları peygamberler ile süsleyen ve her bir döneme elçi göndermiş olan Allah'a hamdolsun. Begâyen min ehlil ilm. Ki yine peygamberlerden sonra da ilim ehlini onlara varisler kılan Allah'a hamdolsun diyordu Ahmet bin Hanber. Neden o ilim ehli ne yaparlar? Yedigune min mendalle ilal Huda sapıtmış olanı doğru yola çağırırlar. Ve yasbirune minhum alal ve o sapıtmış olanların bidatleşmiş ve fırkalaşmış olanların eziyetlerine sabreden ilim ehli içimizdedir diyor. Onları da bize peygamberlerin varisleri olarak bir nimet olarak bahşedin Allah'a hamd olsun. Yine o alimler diyordu, ne yaparlar? İmam Ahmed bin Hanbel onlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti ile yine Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan sadır olmuş olan uygulamalar ile insanları ne yaparlar? Doğruya çağırırlar ki ve sünnetu tefsirul Kur'an diyor. Kur'an'ı sünnet ne yapar? Tefsir eder. Yine sünnet Kur'an'ın açıklaması. Yine sünnet bu anlamda Kur'an'ı açıkça ortaya koyan bir husustur ki ve fi sünneti kıyas Sünnete karşı kıyas yapılamaz. Zira sünnet doğrudan Allah'ın kitabının tefsiridir diyor İmam Ahmet bin Hanbel. Yine sünnete karşı Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamdan sadır olmuş olan sünnete karşı kimse bir delil ya da bir misilleme getiremez. Zira sünnet hususu nedir diyor? İnnemâ mahiyel ittiba' ve terkül hevâ. Sünnet, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olarak kendisine uyurmuş olmak ve bu anlamda insanın kendi kendisine ihtias etmiş olduğu düşüncelerine sıyrılmış olması anlamına gelir. Ve yine İmam Ahmed bin Hamel devamıyla ne diyordu kardeşler? Fa umuru hazedîn. Bu dinin aslı, bu dinin, bu din ile alakalı olan hususlar ne yapar? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bağlantılı bir şekilde. Biz ilmimizi ne yaparız? Bağlantılı bir şekilde Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama dayarız. O bizim için en güzel bir nedir? Kurtuluş yoludur. Kaldı ki fıkhi olan hususlarda bile kardeşler takdir edeceğiniz gibi herhangi bir hadis mevzu bahis değilse Efendimiz aleyhissalatu vesselamın e, herhangi bir hadisi mevzu bahis ise daha doğrusu varlığı söz konusu ise mümin için artık seçme hakkı yoktur. İmam Malik'in dediği gibi sünnet Adeta Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ondan yüz çevreni ne yapar? Kaybeder. O yüzden biz bid'at ehli ve fırkalaşmış olanların düşüncelerini de Allah'ın izniyle ne yapacağız? Onları da özetleyeceğiz. Onları da inşallah tanımlayacağız. Ve onların yanlış yaklaşımlarını da ne yapacağız? Belirteceğiz. Yine bununla beraber Ehl-i Sünnet'in yaklaşımını ortaya koyacağız. Maalesef ki kardeşler, tarihin dediğimiz gibi bir takım, kırılma dönemlerinden sonra bazı ehli sünnetin reddetmiş olduğu düşünceler ehli sünnet ve cemaat adına insanlara iletilir verildi. Ve insanlar ilmi gerçekten bıraktıktan, artık taklidi tamamen baş tacı yaptıkları dönemden sonra hakikaten hakka ve hakikate çağıran ehli sünnetin gerçekten davetçileri maalesef ki bidatçiler olarak verdi Ki haseten İmam Ahmed bin Hanbel'in döneminde yaşam İmam Ahmed bin Hanbel'in İbn gibisi sorulmaz diye övmüş olduğu o güzi de alim diyordu ya. Bugünün bidatçileri ve fırkacıları Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarındaki bizim yaklaşımımızı Allah'ı bir şeye benzetmek babında müşebbihe ve mücessimeye adeta nitelercesine bizi niteliyorlar. Halbuki onlar bizi anlamış değiller ve onlar gerçekten bidat tehlikesinin ta kendileridir. Maalesef bugün Kur'an ve sünnetin içerisindeki isim ve sıfatlardaki tevhidin ehli sünnet ve cemaat adına ortaya konulmuş olması birçok insan tarafından yanlış algılanmış ve dediğimiz gibi ehli sünnet ve cemaat maalesef ki ehli sünnet ve cemaat adına Allah'ın sıfatlarını yaratılmışlara benzetmişlik adına ortaya atılan ithamlarla ne yapılmıştır suçlu gösterilmeye çalışılmıştır. Yani bugün şunun açıkça göstergesini biz ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz kardeşler. Hanefi mezhebine müntesip olan insanlar olarak bizlere ne öğretildi? Bizlere öğretilen şey şu idi. İtikatta maturidiyiz, amelde Hanefiyiz. Ama gerçekten bu düşüncenin arkasında sorgulamamız gereken bir mesele vardı. Neden? Ebu Hanife gibi ümmetin üzerinde ittifak etmiş olduğu ve Ehl-i sünnetin önder alemleri içerisinde nitelemiş olduğu ittifak ile kabul edilen Ebu Hanife ki yetiştiği dönemde özellikle en hayırlı çağ rağmen neden biz amelde Ebu Hanife'yi alırken itikatta, inançta gelince, inançta nasıl ve ne şekilde inanacağımız hususuna gelince neden Ebu Hanife'yi bıraktık da diye gittik? Yani Ebu Hanife'nin itikadı bozuk muydu? Ebu Hanife itikatsız bir insan mıydı ki sadece ameli olan itikadı olmayan bir insan mıydı ki amelde Ebu Hanife'yi taklit ederken ya da onu kendimize onun usulünü kendimize usul edinirken itikatta neden Ebu Hanife'yi reddettik? Neden Ebu Hanife'yi bıraktıktan da Maturidi'ye gittik? Ki şu anda bunu özellikle işleyecek tabii ki ortam değil ama Maturidi Ebu Hanife'den 300 küsür sene sonra yaşamış bir insan olmasına rağmen nasıl olduğu da Maturidinin düşüncesi o dönem. Özellikle Selçuklular geldi ta ilerden biliyorsunuz. Selçuklular döneminde Abbasilerin sonuna doğru yine özellikle İslam toplumuna bilumum felsefeler ve kelam ilmi felsefecilerin, filozofların ve kelamcıların düşünceleri İslam toplumunda gezer oldu kardeşler. Ve bir takım insanlar ta Ahmet bin Hanbel'in döneminden başlayan ihtilaflar ile kelama yöneldiler. Ve ehlü sünnet ve cemaatin İmam Ahmed bin Hambel gibi diğer alimlerini kendileri gibi düşünmeye zorladılar. Ve isim ve sıfat tevhidinde özellikle ne yapıyoruz? Özellikle isim ve sıfat tevhidinde onların ehlü sünnetin önderlerini kendilerine uyuma babında zoralıklarını dahi müşahede ediyoruz. Ama bir dönem sonra gerek siyasi etkilenmeler gerek siyasi oluşumlar ve siyasi etkiden kaynaklanan sebeplerle Müslümanlar ne yaptılar? Maalesef ki bu düşünce Ehli Sünnet ve ve cemaatin düşüncesi olarak algılayıverdiler. Halbuki bu Ehli Sünnet ve cemaatin değildi. Ama onlar bunu sonra da ne yaptılar? Önceki alimler diye. Selef alimleri ve halef alimleri diye ortaya koydular. Bunu ifade ettiler. Ve sonra kalkıp dediler ki, Selef alimlerinin yolu daha sağlam olsa da, halef alimlerinin yolu daha doğrudur. Bu düşünce batıldır. Bu düşünce batıldır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabesinin, yolunun daha sağlam olmuş olması, aynı zamanda düşüncelerinin de en doğru olduğunu apaçık bir göstergesidir açık bir göstergesidir. Böyle bir ayrım söz konusu olamaz. Bu sözü de Allah nasip ederse ileriki derslerimizde ne yapacağız? İşleyi vereceğiz. Anlatmak istediğimiz şey şurası kardeşler. Bir, üzerinde durduğumuz ve incelemeye Allah'ın başladığımız ve bugün ilk dersini yaptığımız ve peydey peydey pey inşallah devam ederek işleye geldiğimiz bu ders isim ve sıfat tevhidinde Evvela bilmemiz gereken husus şurası ki bu mesele Rabbimiz Tebaleke ve Teala'nın zatı ile alakalı olan ulvi bir meseledir. Zira âlemlerin Rabbinin sıfatları, ismi, doğrudan inancı ve itikadını yapan, ilgilendiren bir bab olarak bir Müslüman için kaçınılmaz derecede doğru algılanmış olması gereken bir meseledir. Zira fıkıhtaki herhangi bir hatamız bizi ne yapmayacaktır, bizi icabında bir daha tehliptilmiyacaktır. Eğer ki işlihaden hataya gitmiş isek, ama ama özellikle İtikat alanına geldiğimiz zaman kardeşler itikat alanındaki yanlış bir düşünce ne yapacaktır? Bizi sapkınlığa Allah korusun itecektir ve doğrudan bidatçı nitelemesine bizi karşı karşıya bırakacaktır. O yüzden Ebu İmam Şafii Allah kesa rahmet eylesin öğrencilerine kelam ilmi ile kelam ilmi ile uğraşmış olmalarını nehyetmiş ve ne diyordu? Bir gün geldiğinde öğrencilerin hala kelam ilmi ile yani akılları doğrultusunda Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hususundaki bir takım meselelere daldıklarını görünce İmam Şafii kızacaktı ve diyecekti ki siz benim kelam ilmini öğrenmediğimi ya da bilmediğimi zannediyorsunuz. Bilakis ben kelam ilmini öğrendim. Ve belagtu diyordu. Ben onda çıkılabilecek en üst seviyeye de çıktım. Ama bilin ki Alimtu enne la bilin ki kelam ilminin bir amacı yoktur. Kelam ilminin bir gayesi yoktur diyecekti ve arkasından diyecekti ki öyle meselelerde ihtilaf edin ve öyle meselelerde tartışın ki, öyle meselelerde birbirinizle münazara yapın ki hata ettiğiniz zaman size ahtatum hata ettin denilsin, kefartum, küfre girdiniz denilmesin. Neden? Çünkü isim ve sıfat tevhidi, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi gibi Allah Azze ve Celle'nin zatı ile alakalı olan, sıfatları ile alakalı olan hususlar itikadı ilgilendiren alanlardır. Ama dediğimiz gibi bugün Allah nasip ederse ileride inşallah ileriki derslerde göreceğiz kardeşler. Özellikle Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfat tevhidinin Ehl-i sünnet ve cemaat tarafından nasıl itikad edildiğini ortaya koymakla beraber felsefeciler ve kelamcıların bu konudaki yaklaşımlarını irdeleyeceğiz. Felsefeci ve kelamcılar derken bunların içerisinde özellikle mutezilesini işleyeceğiz. Özellikle eşariyesini işleyeceğiz. Özellikle küllabiyesini işleyeceğiz. Yine cehmiyesini işleyeceğiz ve bütün bunları Temel düşüncelerini zikrederek hangi hususlarda, hangi konularda ne gibi yaklaşımlar ortaya koymuşlar, onları Allah'ın izniyle ne yapacağız kardeşler? Onları ortaya koyacağız ve bunları salamlaştıracağız. Ta ki ehl sünnet ve cemaatin doğruluğu bu yapsın? Ortaya çıksın. Dediğimiz gibi eşarilerin, mutezilerin, cehmiyenin, küllâbiyyenin, bütün bunların yaklaşımlarını özellikle işleyeceğiz kardeşler meselenin önemi Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın zatı ile alakalı olmuş olmasından kaynaklanıyor öyleyse biz fıkhi olan hususlarda dahi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesini örnek alırken Ebu Hanife bilin ki diyordu insanların kendiliklerinden ihdas ettikleri insanların kendiliklerinden ihdas ettikleri ve ortaya çıkarttıkları şeyler insanları hidayete iletmez Asıl olan diyordu Kur'an'ın getirdiği, Peygamber aleyhissalatü vesselamın davet ettiği ve sahabenin uygulaya geldiği amellerdir. Ve arkasından ne diyordu Ebu Hanife? Her kim bundan gayrısıyla amel ederse, dikkat edin, itikatta da değil, amel diyor Ebu Hanife. itikatta da değil, amel diyor. Amelde bile bunu söyleyen Ebu Hanife'ye, itikatta Peygamber Aleyhisselatu vesselamın hanımlarının, yine sahabenin önde gelen ilim ehlinin yine, Sahabenin bizzati kendisinin ve tabiunun görüşlerinin dışına giderek onların hiçbir şekilde görüş ortaya koymadıkları hususlara dalmış olanları Ebu Hanife görecek olsa ne derdi? Amelde bile Ebu Hanife diyordu ki her kim bundan gayrısı ile amel ederse her kim yani Kur'an'ın getirdiği peygamberin davet ettiği ve sahabenin uygulaya geldiğinin dışında bir şey ile amel ederse işte onlar kendiliklerinden ihtisas edici bid'atçı ve hurafecilerin ta kendisidir diyordu. Peki itikada geldiği zaman neden bize bu Hanifeyi bırakıyorduk da diye gidiyorduk? Neden? Neden Ebu Hanife'nin her kim ben Allah yerde mi gökte mi Bilmiyorum derse kafir olur düşüncesini bir tarafa bırakıyorduk da neden onun sahabeden almış olduğu bu net tavrı bir tarafa bırakıyorduk da gidip Maturidin'in ya da kelamcıların yani İmam Maturidin'in şahsında değil kelamcıların takip ede geldiği aslı Kur'an ve sünnete ya da sahabeye dayanan değil de aslı kendi kelam hocalarının üretmiş oldukları temellere temeller üzerine oturan düşüncelere meyletmiştik. Neden bize bunlar aşılanmıştı? O yüzden dediğimiz gibi mesela itikadi olmuş olması babıyla kardeşler önem arz etmektedir. Özellikle itikat babbundaki yanlışlar insanı Allah göstermesin sorumluluk babında ne yapar? Çok daha ciddi bir şekilde muhatap alır ve kişinin kendisine çeki düzen vermesini gerektirir. Ve Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam hangi yolu takip edeceğimizi bize zaten açıkça ifade ediyordu. Ne diyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? La tezalu taifetun min ümmeti alel haqqi zahirine ila yevmel kıyame. Benim ümmetimden kıyamete kadar hak üzerine kaim olacak. Hak üzerine hakkı savunacak bir taife, bir topluluk kıyamete kadar hiçbir zaman yeryüzünde eksik olmayacak. Sayıları az da olsa, onlar dışlansalar da, onlar horlansalar da, onlar tepkiler ile bir tarafa atılsalarda gerek itikadi, gerekse ameli alanda, onlar garipler durumuna düşseler de, ümmetimden böyle bir topluluk eksik olmayacak diyordu. Öyleyse bize düşen bu, Yardım görecek olan, Allah Azze ve Celle'de yardım görmüş olan ve kurtulmuş olan toplumun özelliklerini analiz etmekti. Yani bunu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan soralım. Birilerinin kendi kelami ya da akli ürünleriyle oluşturmuş oldukları kaideler babında, şu isim ya da şu sıfat Allah'a yaraşır yaklaşmaz diye değil. Doğrudan Kur'an ve sünnetin kendisine, Kur'an ve sünnet Rabbimiz Tebareke ve Teala ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde Rabbimizi, Nasıl nitelemiş ise, hangi isim ile isimlendirmiş ise, hangi sıfat ile sıfatlandırmış ise bunları ne yapmış bulmak? Geldiği gibi kabul etmek babında o dost doğru olan yola uyalım. Bugün fırkaları göreceğiz kardeşler. Eşariler gibi Allah Azze ve Celle'ye sadece ki maturidiler de hakeze aynı görüşte. Allah Azze ve Celle'ye sadece yedi tane sıfatı, yani isimleri ispat etmekle beraber, Allah'ın isimlerini kabul etmekle beraber yedi tane sıfatı ancak Allah Azze ve Celle'ye ispat eden, onun dışındaki bütün sıfatları reddeden bir düşünce Kur'an'ın neresine dayanmakta? Yani bugün kalkıp da Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatını eşari ya da maturidi mantığıyla siz nasıl açıklayacaksınız? Allah Azze ve Celle'nin gazap sıfatını nasıl açıklayacaksınız? Allah Azze ve Celle'nin Dediğimiz gibi bununla bağlantılı fiili olan sıfatları nasıl açıklayacaksınız? Sadece yedi tanesini ispat ediyorlar. Bir taraftan muteziliyi göreceğiz kardeşler. Mutezile ne yapacak? Mutezile Allah Azze ve Celle'ye isimleri ispat ederken bütün sıfatları Allah Azze ve Celle'den nehy edecek. Mutezile Allah Azze ve Celle'nin isimlerini Allah'a ispat ederken Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının tamamını reddeder mutezile. Eş'ariye ve maturiyye ne yapar kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını Allahu Teala'ya ispat ederken sadece yedi tane sıfatını ispat ederler. Sıfata gelince Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın sıfatlarından yedi tanesini yaparlar? Sadece Allah'a ispat ederler. Cehmiye'yi göreceğiz. Onlar isim ve sıfatın tamamını reddedecekler. Yani Allah'ın hiçbir ismi yoktur da diyecekler, hiçbir sıfatı yoktur da diyecekler. Temelde bunların içerisinde bir takım düşünceler var. Yani bunların hepsi haşa itikadı bozmak babında değildir kardeşler. Yani İmam Maturidi, İmam Eşari ya da diğerler ki İmam Eşari sonradan görüşüne dönmüştür. Bunu da ispat edeceğiz Allah'ın izniyle. Yine Küllabiye mezhebinin kurucusu olan ve o dönemin özellikle Önde gelmişlerin düşünceleri Allah azze ve celleyi ne yapmış olma kardeşler? Aslında eee yüceltmiş olmayı amaçlamışlardır. Yani bugün mesela Mutezile kalkıp da siz Allah'a sıfat ifade ederseniz her bir sıfat kadar Allah'ın adedi olduğunu ifade etmiş olursunuz ki bu Hristiyanlardan daha fazla ilah edinmek anlamına gelir diyecekler. Bunu açacaklar ve biz bunun reddiyesini vereceğiz. Yani mutezilenin bu anlamdaki yaklaşımıyla beraber dediğimiz gibi isim ve sıfat tevhidinde mutezileyi, küllabiyeyi, eşariyeyi, maturidiyeyi ve mutezileyi işleyecek. Bunlar kelamcı fırkalar kardeşler. Bunlar kelamcı fırkalar. Bir de felseferci fırkalar var. Bunların açık olanları bir de batını yolunu takip etmiş olanları var. İbni Sina'nın, İbni Farabi'nin yolları var. Muhyiddin İbni Arabi'nin yolları var. Bunların isim ve sıfat tevhidindeki gitmişlikleri ise çok daha sapıkça, çok daha doğrudan küfre insana sokarcasına Allah korusun meyilleri göreceğiz İşte bunların içerisinde biz neyi takip edeceğiz yani Kur'an ve sünnet mi bize bunları aşılıyor o yüzden Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a kulak veriyoruz aleyhissalatü vesselam diyor ki iftarakatil Yahudu ala ihda ve firkatın yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldılar ve iftarakatil nasara alesneteyni ve sevine firka hristiyanlar ise yetmiş iki fırkaya ayrıldılar ve seteftereq hazihi'l ümme benim bu ümmetim diyor alelselas ve seb'ayna 73 fırkaya ayrılacak onlardan daha fazla ayrılacak çünkü ümmetin sayısı onlardan fazla olacak ümmet kıyamete kadar var olacak o yüzden ümmetin ihtilafı onlardan da fazla olacak ve ne diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu 73 fırkanın hepsi ateştedir illah vahide bir tanesi kurtulmuştur bir tanesi kurtulmuştur diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Ashab dedi ki, Menhiye ya Resulallah.'' O kurtulan toplum hangisi? Fırka-i Naciye dediğin, kurtulacak olan o toplum kim deyince, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyordu kardeşler? Men kâne alâ misli mâ enâ ve ashabi. Şu anda benim üzerinde bulunduğum şey üzerinde olanlar ve ashabımın üzerinde olduğu yol üzerine olanlar. O zaman demek ki kurtuluşun, Tek reçetesi Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ve onun sahabesinin takip ede geldiği yola uymaktır kardeşler. Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Zeynep radıyallahu Anh'a annemiz beni Rabbim yedi kat semanın üzerinde nikahladı dediği zaman ki bununla ilgili İmam Zehebi'den yığınlarca deliller getireceğiz kardeşler. Belki o delillerimiz sırf bir iki dersi bulacak. Allah Azze ve Celle'nin o dair, Allah Azze ve Celle'nin yedi kat seman üzerinde oluşuna dair deliller sıralarken sahabeden deliller getireceğiz. Peygamberin hanımında bu soruyu görürken, bizatihi Efendimiz ve Vesselam'ın kendisi sahih olarak gelmiş olan rivayette, cari olan kadına, cari olan o mümine kadına Allah nerededir dediği zaman o, Yücelerdedir semadadır göktedir derken sahabe bunu kullanırken tabiun bunu kullanırken Ebu Hanife ben Allah yerde midir gökte midir bilmiyorum diyen kafir olur derken neden bu düşünceleri söylemiş olmak bugün güya ehli sünnet ve cemaatin dışında olmuş olmaklıkla suçlanılıyor nasıl hakla batıl Alt üst edilmiş. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Diyorlar Allah Azze ve Celle. Hakkı batılı, hakkın üstüne elbise olarak geçirmeyin. Bugünün toplumunun zaten içerisine düştüğü felaket budur kardeşler. Tevhidin yerine şirki geçirmişler. Şirk işlemektedir Allah'a sıfatlarında, isimlerinde. Ama onlar kendileri tevhid ehli zannediyorlar. Sünneti bidatle değiştirmişler. Bidat işlemeye başlamışlar. Sünneti terk etmişler. Kendilerini sünnet ehli olarak sunuyorlar. Onun için siz bugün onları Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine çağırdığınız zaman kalkıyorlar sizi ehli sünnet ve cemaat dışı bidatçi olmakla suçluyorlar. Halbuki sahabe sizin yaptığınız gibi yapmış. Halbuki gözümüzün nuru Aleyhissalatu vesselam bu şekilde yapmış. Halbuki alimler Müslim etme o tabiri bu şekilde bildirmiş. O zaman ne innesidir bu? İlimsizlik kol geziyor. Dediğimiz gibi öyle bir dönem gelmiş ki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam bildirdiği gibi garipler olacak, garipler. Öyle bir zaman gelecek ki garipler Tuvalil Guraba diyordu Allah'ın Resulü vesselam. Ey Allah'ın Resulü Garipler kimlerdir demişlerdi. Aleyhissalatu vesselam ve lil -huraba. İslam garip başladı ve garip olarak dönecek. Ve gariplere müjdeler olsun diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Sahabe dedi ki Menul huraba ya Rasulallah. Garipler kimlerdir ey Allah'ın Resulü? İki çeşit gelen versiyonda da Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sahih olarak ne diyor kardeşler? Ki İmam Şatibi bunu el atisamında zaten ne yapıyor? Delillerle aktarıyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki garipler... Benim sünnetim terk edildiği zaman benim sünnetime çağırdığı zaman insanların kendilerini dışladıklarıdır. Benim sünnetime çağırdıkları zaman bidatçilerin kendilerini dışlayarak yalnız kalanlardır. Kınanandır. Siz bugün sünnete çağırırsınız bidatçiler topyekündür. Gerçekler alt üst edilmiştir. Çünkü ümmet İlmi terk etmiş Kur'an ve sünnetin Yüz çevirmişliğinin acısını bu şekilde çekmiştir O yüzden nasıl ki fıkhi alanda Alabora söz konusuysa itikadi alanda da bunlar olmuştur Ama artık yetmelidir İslam ümmeti gerek itikadında Gerekse amelinde İmam Malik'in dediği gibi Bu ümmetin başını hayra ulaştıran ne ise Bu ümmetin sonunu hayra Ulaştıracak olan da odur diyordu Ve o da Allah'ın Bizzatihi kendisinin Ve sahabesinin yaşaya gelmesidir İslam'dı. Çünkü onlar seçilmiş olan toplumdu. O yüzden ümmetin sonu ancak onlara uymakla kurtulacak. İtikadında ve amelinde. Öyleyse bize düşen budur. Bütün bu yaklaşımlar içerisinde biz hangi yaklaşıma uyacağız? Yani dediğimiz gibi ortada felsefecilerin, filozofların yaklaşımı var. Onları irdeleyeceğiz. Sonra kelamcıların, mutezilenin, eşariyenin, maturidiyenin, cehmiyenin, bunların yaklaşımları var. Küllabiyyenin, Hangisine meyledeceğiz? İşte bunların içerisine bakacağız ki Allah'ın izniyle ehli Sünnet ve Cemaatin görüşü her şeyiyle en doğru olarak Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Rabbimiz Tebaleke ve Teala'nın ona öğretmiş olduğu gerçek olarak sahabenin bize aktarmış olduğudur. Bunları inşallah dediğimiz gibi işleyeceğiz. O yüzden meselenin önemi itikadi olmasından başlıyor. başlıyor. Meselenin önemi itikadi olmasından başlıyor. O yüzden... Meselede herhangi bir çarpık, çarpıkla sebebiyet vermemek için. Derslerin hepsinin Allah'ın dinlenmiş olmasını. Özellikle meseleyle ilgilenen kardeşlerin. Her ne kadar bu dersler kaydedilip sonradan inşallah <gülüyor> rahmet.at isimli internet sayfasında yayınlanacak olsa da meseleye yaklaşan kardeşler not almış olmaları. Çünkü temel bir takım kavramlar üzerinde duracağız. Ve o kavramları sürekli tekrar edeceğiz. O yüzden Fazlasıyla faydalanmış olmak isteyen kardeşlerin not almış olmayı ihmal etmemiş olmaları da nedir? Özellikle ricamızdır. Daha doğrusu dediğimiz gibi yapılmış olması gereken şeydir. Bu bağlamda üzerinde duracağımız meseleler dediğimiz gibi kardeşler neydir? Isim ve sıfat defili. Sonra bu meseleyle bağlantılı olan birçok hususa ne yapacağız? Allah'ın izinde yöneli vereceğiz. Ama şunu bileceğiz: Biz, biz. Delilimizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dayayacağız. Sahabiye dayayacağız. Ve kelamcı alimlerin kendi akli doğrultularında oluşturmuş oldukları kaidelere değil. Bu Allah'a yakışır ya da yakışmaz diye aklın ortaya koyduğuna değil. Allah Azze ve Celle'nin لَا <gülüyor> يَئْتِهِ min مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ la min خَلْفِهِ batıl ne önünden ne arkasından gelir diye dediği ve hiçbir şekilde insanın sapkınla itmeyecek bilakis hidayete iletecek olan Kur'an'ın içerisinde ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek ağızlarıyla bize öğrettiklerinde ve sahabenin yaklaşımında ne yapacağız bunu göreceğiz. Delillerimizi in inşallah oraya dayayacağız. Çünkü Allah Azze ve Celle وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ Allah'ın Resulü size neyi verirse onu alın. Sizi neyden nehyederse ondan kaçının. Yine rasulillahi Şüphesiz ki peygamberde sizin için apaçık bir örnek vardır diyor. Peygamberin örnekliği bize sadece amel anlamında değildir kardeşler. Peygamberin örnekliliği bize en başta amelden ziyade en başta itikadi olaraktır. Çünkü itikat insanın kurtuluşunu belirleyen temel kriterdir. Ameli eksik olan bir insanın ya da ameli farklı sebeplerden yanlış yapan bir kimsenin bu anlamdaki yanlışı kabullenilebilir ve Rabbimizin onu bağışlamış olması ihtimaldir. Ama itikadi anlamdaki yanlışlığı doğrudan tevhidle şirk alanı içerisine soktuğumuz için daha doğrusu İslam bunu o şekilde belirlediği için ne yapmayacağız orayı daha çok sıkıya alacağız. O nedenden dolayı itikadi anlamda Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim en, en açık bir örneğimizdir. Neden yığınlarca Kur'an ayeti varken, neden o kadar hadiste Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları babında bir takım şeyleri ifade ederken, insanlara tek bir sefercik olsun, aman bakın yanlış anlamayın bundan kasıt şudur diye tevvil etmemişken, neden biz bugün tevvili imanı bir gereği görür hale geldik? Bu anlamdaki yaklaşımımızı Ehli Sünnet ve Cemaat doğrultusunda ne yapacağız ortaya koyacağız. O yüzden Ehli Sünnet ve Cemaat Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın aktara geldiği şekilde buna iman eden ve teslimiyet gösteren oluşumdur kardeşler. Dediğimiz gibi Ehli Sünnet ve Cemaat neymiş? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam dediği gibi "Ma ene ve ashabi". Benim ve sahabemin şu anda benim ve sahabe üzerinde olduğu yoldur. kurtulacak olan toplum budur diyor Allah'ın Resulü. O yüzden biz oraya dayayacağız. Öyleyse biz ne diyoruz? Ehli sünnet vel cemaatin tutuştuğu yer kitap ve sünnettir. Bidat ve ehli bidat vel firka. Yani bidat ehlinin, fırkalaşmış olan fırkaların ehlinin aksine ehli sünnet vel cemaat kitap ve sünnete tutunur. Zira onlar doğrudan Kur'an ve sünnete değil, asli itibariyle baktığınız zaman kendi hocalarının akli doğrultuda oluşturmuş oldukları Sıfatla ilgili, isimle ilgili kaidelere, kaderdeki hususlara, iman hususunda belirledikleri kaidelere dönerler. Bunu apaçık olarak ne yapacağız? Göreceğiz ve bunun yanlışını ifade edeceğiz. O yüzden İmam Şafii ne diyordu kardeşler? İmam Şafii diyordu ki, Âmentu bime jâe anillah ve bime jâe an Rasûlillah ala muradi Rasûlillah. Dikkat edin. İmam Şafii diyor ki, Amen'tu bima jaa anillah. Allah'tan gelene iman ettim. Ve bima jaa an Rasulillah. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan gelene de iman ettim. Ne şekilde? Ala muradi Rasulillah. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kastettiği şekilde. Öyleyse bize düşen iman, Allah'ın Resulü ve vesselam nasıl kastetmişse öyle iman etmek. Kendi akli doğrultumuzda bu Allah'a yakışır ya da yakışmaz diye değil. Aklınızı ortaya koyduğunuz zaman Mu'tezile gibi ya bir şeyi reddedeceksiniz ya bir şeyi kabul edeceksiniz. Aklı doğrultuda kardeşler bakın akli kaideyle çıkarsanız emin olun ki mu'tezilenin yaklaşımı eşariye ve maturidenin yaklaşımından belki çok daha sağlamdır. Neden diyeceksiniz? Çünkü mu'tezile isimleri Allah Azze ve Celle'ye ispat ediyor. Evet vardır diyor Allah'ın isimleri böyle böyle böyledir. Sıfatlarına gelince topunu birden reddediyor. Sıfatlar Allah'a yakışmaz diyor. Çünkü sıfatlar sonuç itibariyle farklılaşmayı gerektirir. Dediğimiz gibi açacağız. O yüzden reddediyor. Ehl-i sünnet ve cemaat ne yapıyor? İsim ve sıfatların hepsini ispat ediyor. Biz öyle ediyoruz Allah'a hamdolsun. E maturidiye ve eşariye ne yapıyor kardeşler? Sadece yedi tanesini ispat ediyorlar. Onun dışındaki hususları onun dışındaki Allah'ın gazap ve rahmetini ne yapıyorlar? Doğrudan kardeşler Nef yediyorlar, onlara döndürüyorlar İlim, semi, kudret, basar gibi sıfatlar Allah'ın gazabı nerededir diyeceksiniz Allah'ın gazap sıfatı yoktur der eşariye Allah'ın rahmet sıfatı yoktur der Çünkü rahmet dediğiniz ama sizin anladığınız anlamda Acımayı gerektirir, acımak ise derler Üzülmeyi gerektirir, dolayısıyla bu Allah'a yakışmaz O zaman rahmetten kasıt nedir? nimet vermektir. E gazaptan kasıt nedir? İşte azap etmektir derler. Allah'ın gazap ve rahmet sıfatını maturidiye ve eşariye kabul etmez kardeşler. Kabul etmez. Biz diyeceğiz ki ya mutezile gibi toptan reddedin ya da ehl-i sünnet gibi toptan kabul edin. Neden yedi tanesini sadece ve bu yedi tanesini kim ortaya koydu? Yedi tanesini belirleyenler de sizin hocalarınızdan başkası değil. Sahabeden böyle bir delil yok. Sahabeden böyle bir delil yok. Dediğimiz gibi kardeşler bu hususta Allah'ın izniyle en doğru olan yaklaşımı ortaya koymaya çalışacağız. <gülüyor> i̇şleyeceğimiz konulardan bazılarını zikrediyoruz kardeşler. Bugün özellikle birinci ders olduğu için temel olarak neyi işleyeceğimiz hususunda kafamızda inşallah düşünceler unutursun ki karşılaşacağımız meseleleri ta ki kafamızda canlandıralım, meseleyi daha güzel işlediğimiz zaman Allah'ın izniyle fark edelim. Ehl-i sünnetin yaklaşımını ortaya koyacağız. Ehl-i sünnetin tarifini yapacağız kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları iptal edenlerin görüşlerini ortaya koyacağız. Onların farklılıklarını ortaya koyacağız. Kelam ehlini ortaya koyacağız. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla Allah'ı haşa yaratılmışlara benzetmiş olanlara yapacağız? Reddiyeler vereceğiz, onları işleyeceğiz kardeşler. Dolayısıyla şuna dikkat edin. Biz Allah'a hamdü senalar olsun Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın şu sözü üzerine kaimiz. Ne diyor Rabbimiz? Leyse kemislihi şey'un. Onun hiçbir benzeri yoktur. Ve huve semî'ul alim. O işitendir, bilendir. Ve bu ayet özellikle hem Allah'ı bir takım şeylere benzetenler, hem de Allah'ı doğrudan bu isim ve sıfatlardan soyutlayanlara reddiyedir. Leyse kemislihi mislihi şey'un bölümü, Allah Azze ve Celle'yi yaratılmışlara benzetenlere reddiyedir. Onun hiçbir benzeri yoktur diye. وَهُوَ السَّمِيعُ alim O işiten ve bilendir derken de Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarında yamukluk edip de daha doğrusu yanlışa gidip de tabiri caizse bu bağlamda el-i er sünnetin yolundan çıkmış olanlara apaçık reddiyeler vardır. Bunları işleyeceğiz. Ondan sonra ileriki derslerde belki bir... 5-10 des sonrasında inşallah arş meselesini işleyeceğiz, uluf meselesini işleyeceğiz. Allah Azze ve Celle inşallah kolaylaştıracak olursa. Evet dediğimiz gibi kardeşler, ehli sünnet ve cemaatin bu bağlamdaki yaklaşımını ortaya koyarken üzerinde sürekli görüş ortaya koyacağımız, sürekli dilimize dolayacağımız ve sürekli haklarında e, açıklamada bulunacağımız bir takım kavramlar var. Bunları en baştan işlemiş olmayı istiyorum. Ta ki kafamızda canlansın kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle isim ve sıfat tevhidi dediğimiz zaman mesela ispat kelimesi var. Nefi kelimesi var. Yine teşbih kavramı var. Yine tekyif kavramı var. Yine hakeza tatil kavramı var. Bunları Allah nasip ederse inşallah teker teker önce bir tarif edelim ki kafanızda bunlar canlarsın Siz de bunlara kulaklarınızı alıştırın ki her seferinde açmaya gerek kalmayalım bunları ifade ettiğimiz zaman doğrudan mesele daha güzel anlaşılıversin zira bunlar meselelerin üzerine yoğunlaşacağı temel nelerdir adeta kirişler gibidir kardeşler bu bağlamda ehl-i sünnet ve cemaatin tarifini yapıyoruz ehl-i sünnet ve cemaat kimdir Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in tarifine baktığımız zaman kardeşler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Kur'an ve Sünnet'e açık bir teslimiyet ve onların maksadına ulaşmış olma yolunda net tavrı ortaya koyan bir oluşum olarak. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten kasıt nedir? Ehl-i Sünnet ve Cemaat derken kardeşler, Sahabe tabi'un Etba'ut tabi'in, Onların yoluna onların yolunu meslek edinen, onların menheçlerine, takip ettikleri yola uyan hidayet önderleri ve onlara uyan insanlardan oluşan oluşumdur kardeşler. Bakın tekrar ediyorum. Ehli sünnet vel cemaat dediğimiz zaman kimi kastediyoruz? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki hayrul korn hayrul karni en hayırlı toplum benim şu anda içinde yaşadığım toplumdur. Biz ona ne diyoruz kardeşler? Saadet asrı diyoruz. Saadet asrı. Asrı saadet. En hayırlı topluluk yarabbi sallallahu aleyhi ve benim şu anda içinde yaşadığım topluluk. Sun melezine yelunahum. Ondan sonra en hayırlı topluluk kimler kardeşler? Tabiun. Yani tabiun kimdir? Tabiun, tabi olanlar. Maksat nedir? Peygamber aleyhissallatu vesselamı görünmek. Gibi bir imkanı yakalayamayan Ama peygamberi görenlere erişenlere tabiun denir Yani sahabeyi görenlere Peygamber aleyhissalatü vesselam değil de Onun sahabesini görenlere tabiun denir Etba'ut tabi'in Ya da tebeut tabi'in diye de geçer Onlar kimdir? Onlar da sahabeyi göremeyen Ama sahabeyi görenleri görenler Bu üç nesil Aleyhissalatü vesselam bu üç topluluk için En hayırlı topluluk diyor Önce kendi dönemi, sonra tabiun dönemi, sonra etbaot tabiim dönemi. Ondan sonra fıst ve fucur başlar. O dönem zaten İslam ümmetine filozofların ve kelamcıların düşüncelerinin özellikle bir takım halifeler, mesela Ebu Cafer el-Mansur'un yaptığı şeylerden bir tanesiydi. Bağdat'ı ilim şehri olarak ilan edip de oluşturduğu zaman, aslında güzel bir uygulamaydı ama en büyük hatalardan bir tanesi tercümeler ile ne yapmıştı filozof düşüncelerini ve kelamcı düşünceleri İslam toplumunun içerisine almıştılar. Ve artık İslam toplumunda bunlar güveniyordu. Kimileri bunlara uymuştu. Kimileri o ilimleri öğrenip onlara cevap vermişti Allah adına. Ama kimileri de onlara hiç uymamıştı. Ehli sünnet ve cemaatin önderleri olarak onların ilimlerine değer vermemiş, sahabenin yolunu edinmiş, olduğu gibi bırakmış. Kim ne anlarsa anlasın geldiği şekilde kabullenmiş ve bu şekilde Allah'ın izniyle uygulamıştırlar. O yüzden ehli sünnet ve cemaat dediğimiz zaman kardeşler sahabe, tabiun, etba'ut tabi'in yine onların yolunu meslek edinen yani sahabenin gidişatını yol edinen Onların menheçlerine uyan, itikatta ve amelde sahabenin, tabiunun ve etba'u tabiinin takip ede geldiği meseleleri değerlendirme tarzına tabi olan, ilmi alanda olsun, ameli alanda olsun, onların yol ve güzergahlarını yol edinen, insanlara hidayete davet eden imamlar ve insanlardan oluşan topluluktur. Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Evet, aklımızda bu var. Dolayısıyla Ehli Sünnet ve Cemaat dediğimiz zaman doğrudan şu aracada yapılmış olduğu gibi kasit nedir kardeşler? Bizim cami hocaların bize öğretmiş olduğu bir takım şeyler değildir. Zati sıfatları, subutî sıfatları şu şekilde bu şekildeki e, kelam ehlinin bize dayattıkları değil. Ehli Sünnet ve Cemaat ta tarihten beri önderlerin de yaptığı tarifle Ali'ye ve vesselam'a Sahabeye, tabiuna, etba yine, onların yol ve gidişatlarına uyan, onların meseleleri değerlendirilmede, ilmi ve ameli bapta onlara tabi olan gruba verilen isim nedir kardeşler? ehli Sünnet ismi verilir. Evet, Ehli Sünnet ve Cemaat'in tarihini bu şekilde inşallah ne yapıyoruz? Kafamıza inşallah yerleştiriyoruz. ehli Sünnet ve Cemaat dediğimiz zaman doğrudan maksadımızın bu olduğunu ne yapıyoruz? İnşallah Aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat isim ve sıfatla Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın kendisine isim olarak bildirmiş olduğu esma Hüsna demiş olduğumuz isim olarak bildirmiş olduğu ayetler ve sahih olarak bize ulaşmış olan hadislerle sıfatlar Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın kendisine kendisi adına ifade etmiş olduğu sıfatlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizin sıfatı olarak, sahih olarak bize bildirmiş olduğu sıfatları hususunda ehli sünnet ve cemaatin yaklaşım şekli nedir kardeşler? Yaklaşım şekli nedir? Sahabeye bakacağız. Dediğimiz gibi, yani onlar ki i̇bn Abbas radiyallahu anh unutmayın kardeşler, i̇bn Abbas radiyallahu anh Özellikle Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın ta "Yawma tabyaddu vucuhun ve tasvaddu vucuh" O gün bir takım yüzler vardır ki apaydınlık olacaktır. Rabbim hepimiz onlardan kılsın. O gün bir takım yüzler vardır ki onların yüzü apaydınlıktır, parlaktır, nurludur. Ve tasvaddu ve bir takım yüzlerde vardır ki kap kara kesilmiştir. Simsiyah kesilmiştir ayetinin tefsirinde Ali İmran Suresi 106. ayetinin tefsirinde İbn Abbas radiyallahu anh ne diyordu kardeşler dikkat edin. Tebyaddu vucuhu ehlus ehli sünnet. Ehli sünnenin yüzü beyazlanır, ak olur, parlar ve tesfeddu vucuh ehli bid'a bel furqa. Ehli bidatın, bidat ehlinin ve fırkalaşmış olanların yüzlerine kapkara kesilir diyordu. Ehl-i sünnet vel cemaatin takip etmiş olduğu yol. Hangi yolu takip etmiştir? Evet şu anda o şekilde tanımını yaptıktan sonra diyoruz ki kardeşler, Ehl-i sünnet vel cemaat, Allah Azze ve Celle'nin, kendi kitabında kendisini isimlendirmiş olduğu isimler ile isimlendirir. Yine ehl Sünnet ve Cemaat Resulullah aleyhisselatu Vesselam'ın sahih olarak bize aktarılmış olan hadislerinde bildirdiği şekliyle Allah'ın ismi olarak bize aktarmış olduğu ve Rabbimizi isimlendirmiş olduğu şeyler ile ehl Sünnet ve Cemaat ne yapar? Allah'ı isimlendirir ve şunu bilir kardeşler la yzidun ala ve la ehli sünnet vel cemaat Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde Allah'ın ismi olarak zikredilmiş olan şeylere herhangi bir şey ekleme yapmazlar, herhangi bir şey çıkarmazlar. Kitapta ne kadar gelmişse o Aleyhissalatu vesselam ne kadar bildirmişse o. Neden? Çünkü Rabbimizin üzerine itikat ediniyoruz. Ve gaybi olan hususlardır bunlar. Biz insanlar olarak Rabbimiz diyor ya men zellezî yeşfau indehu illâ bi ki onlar velâ yuhîtûne bi şey'in min almihi illâ bi maşa. Yani insanlar Allah'ın bildirdiğinden başka bir ilmi kuşatamazlar buyururken Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın zatı ile alakalı olarak, haşa insanın aklı nasıl at koşturabilir? İlmi olan amelde de olsa, dünyalık ilim de olsa, fenli ilim de olsa, hangisi olursa olsun, Allah'ın olanlara bildirdiğinden başka bir ilmi onlar sahip değildirler diyor. وَلَا <gülüyor> يُحِيْتُونَ İhata edemezler. E peki, Allah Azze ve Celle'nin zatı ile alakalı olan hususlarda insanın aklı ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Öyleyse daha tedirgin olmalıyız. Onun için, o yüzden ehlü sünnet ve cemaat ne der? Allah'ın isim ve sıfatlarında Kur'an ve sünnette isim olarak ne gelmişse Allah'ı isimlendiririz. Allah Allah Azze ve Celle adına rahim ismi mi geldi? Rahim deriz. Gafur mu geldi? Gafur deriz. Onlar hepsini Rabbimize isimlendiririz. Hadisleri de geldiği şekliyle. Bunlara eksiltme yapmayız, çıkarma yapmayız. Çünkü akıl bu anlamda bir şey yapamaz. Sınırlıdır akıl. Ve Ehl-i ve Cemaat ne yapar kardeşler? Aynı Allah'ın isimlerinde yaptığı gibi Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında da işte rahmet etmesi gibi, gazap etmesi gibi dedik ya bu gibi sıfatlarında da Ehl-i sünnet ve cemaat ne yapar? Aynı şekilde isimlerde hangi yolu yol edinmiş ise, isimlerde hangi yolu yol edinmiş ise ehl-i sünnet, sıfatlarda da aynı yolu yol edinmiştir. Gerek Allah'ın kitabında, gerekse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet, sünnetinde bir sıfat olarak, bir nitelik olarak Allah azze ve celle'nin vasıflandırılmış olduğu sıfatlarla Allah'a ne yaparız biz vasıflandırırız. Peki ehli sünnet bunu nasıl yapar kardeşler? Bakın. Ehli sünnet bunu yaparken kardeşler hiçbir şekilde tahrife gitmez. Ta't ile gitmez. Tekyife gitmez, temsile gitmez. Bakın bunları sizin için yazıyorum. Tahrife gitmez, taat ile gitmez, tek gitmez ve aynı şekilde ne yapmaz, temsile gitmez kardeşler. Bunları yapmaksızın. Çünkü sapık fırkalar bu dört kavram etrafında dolandırlar. Kimisi tahrif eder, özellikle bir takımlar bazılarını görece tahrif edecekler. Tevil adına. Ayetleri tahrif edecekler. Bazılarını göreceğiz taatı ile edecekler. Bazıları teklife gidecekler haşa. Bazıları temsile gidecekler haşa. Peki bu kavramlar ne? Bu kavramlar nedir? Bir önce ifade ettiğimiz gibi bunlar belirli başlı bazı temel kavramlardan dört tanesidir. Diğerleri de gelecek kardeşler. Bunların niteliğini, özelliğini özellikle ne anlama geldikleri hakkında birkaç bilgi verelim. Ondan sonra inşallah bu şekilde Bırakalım, tahrif, tahrif kardeşler değiştirmek demektir. Yani bir şeyin niteliğini değiştirmiş olmak demektir. Yine kavram olarak yani ıslah olarak tahrif Allah Azze ve Celle'nin ayetini ya da hadisi şerifi lafzen ve anlam olarak değiştirmek demektir. Bakın, lafzen gerek lafız olarak, gerekse anlam olarak değiştirmektir. Sonuçta tahrif vardır. Neden? Çünkü tahrif dediğiniz zaman bozmak vardır. Gerek lafzını, gerekse anlamını. Ve Allah azze ve celle bunu haram kılmıştır. O yüzden İbn-i el-Cevziye, Allah kese rahmet eylesin. Ar Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın Er-Rahmanu alel arşi esteve. Rahman Arş'a istiva etmiştir ayetiyle bağlantılı olarak der ki, Allahu Teala Yahudilere dedi ki, Yahudiler İsrailoğulları olarak, o zaman Müslümanlar olarak biliyorsunuz, Filistin topraklarına geldiği zaman Rabbimiz onlara ne demişti? Filistin'e girin, secde ederek girin. Ve kullu hitta. Ve Rabbim, Rabbimiz bizi bağışla değil. Hitta. Yani ya Rabbi estağfurullah diyerek girin. Ama Yahudiler ne yapmıştılar o bozulmuş olanları? Hatta yerine kardeşler Hinta demişlerdi. Hitta yerine Hinta. Yani buğday demişlerdi. Çünkü onlar Mısır tarafından çölden gelmişlerdi biliyorsunuz. Ve o bereketli olan işte Filistin bölgesi, Ürdün tarafları, Suriye'nin üst tarafları buraları görünce buğday, ekin böyle bereketten dolayı adamların gözleri dönmüştü. Ve onlar... Allah'tan bağışlanma dileme yerine hint e, hitta diyecek yerleri yerde hinta dediler ve Allahu Teala onları lanetledi. Ve Allahu Teala onları kınadı. Ve ne diyor ne dedi Rabbimiz? Onlar kendilerine söylediğimiz şeyin aksine tebdil ettiler. Değiştirdiler. Beddelu değiştirdiler. Ve İbn Kayyim diyordu ki bugün Allah'ın isteva kelimesini habire istevladır diyerek Ayrıca harfi sokarak değiştirip tevil'e gidenler Allah'tan korkmazlar mı? Bu tahriften başka bir şey değil de nedir? Çünkü tamamen hem lafzu değiştiriyorsunuz hem anlamı değiştiriyorsunuz. Çünkü isteva, kurulmak, oturmak, yerleşmek demektir. İsteva kelimesinin istivla kelimesi hiçbir bağlantısı yoktur. Şu anda detayına girdim çünkü ileriki derste de bunu tam detaylı olarak Allah nasip ederse inşallah işleyeceğiz. Tahrif Dediğimiz gibi kardeşler gerek lafsın kendisini doğrudan tahrif etmektir. lafsın kendisini tahrif etmektir. Bozmaktır, değiştirmektir. Gerekse anlamını değiştirmektir. Bu bağlamda dediğimiz gibi ya anlamını değiştirir insan, ya anlamını değiştirdiği gibi lafını değiştirir, ya da tevhid ile hiçbir bağlantısı olmayan bir boyuta çeker. Mesela kardeşler Kur'an'da Kur'an'da Rabbimiz Tebareke ve teala diyor ki: "Vakillama Allahu Musa tekliyman. Vakillama Allahu Musa teklimen Allah Musa ile konuşmuş olmak şekli ile konuştu. Yani Allahu Teala Musa ile nasıl konuşuluyorsa öyle konuştu. Doğrudan konuşmanın şekliyle konuştu. Rabbimiz bu ayetinde bakın. Ve kellemallahu. Allah konuştu. Kimle? Musa. Musa ile nasıl konuştu? Teklimen konuşmanın bizzatihi kendisiyle. Şimdi bir takım insanlar Allah Azze ve Celle'nin konuşmak sıfatını reddetmek için kardeşler. Bakın konuşmak sıfatını reddetmek için. Ki bu aynı zamanda mutezilenindir. Konuşmak sıfatını. Reddetmek için adamlar ne yaptılar? Bakın şöyle yaptılar. Ve kelim Allahu Musa teklimen değil de, ve kelim Allah'e Musa teklimen. Yani kelim Allah'e Allah'u en sondaki he harfinin ötreli harekesini üstün olarak okudular. Öyle yaptığınız zaman, öyle okuduğunuz zaman ne çıkar? Musa Rabbi ile konuşmakla konuştu denilir. Dolayısıyla Musa dua etti anlamına getirilir. Ve bu da nedir? Sonuç itibariyle tahriftir. Ki Allahu Teala bunu nehyetmiştir. Bu haramdır. O yüzden ehli sünnet ve cemaat gerek Kur'an'da gerekse sünnette Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarında hiçbir tahrife gitmez. Hiçbir tahrife gitmez. Yani ne anlamını ne de lafzını tahrife gitmez. Tahrifi anladık mı kardeşler? Tahrifi inşallah anladık. Tatil nedir? Bir de tatil demiştik. Bir de tatil dedik. Tatil, yani bizim Türkçe'ye gelen tatil var ya, hani tatile çıkmak, tatil yapmak, aynı kelimeden gelir. Ve boşa çıkmak demektir. Soyutlanmak demektir. Uzak olmak demektir. Hiçbir şekilde onun ile nitelenmemek demektir. Mesela Tekvir suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Ve izel-i şâru uttilet. Kıyamet günü o Araplarda çok değerli olan ve doğuma yaklaşmış gebe bir devenin, kızıl devenin uttileti, boşa bırakıldığı zaman, yani kıyametin dehşetinden dolayı Arap en kıymetli olan, Hele bir de doğuma yakın ise bu deve, adam evini barkını bırakır, devenin yanında yatar akardı Çünkü servet demektir. Kıyamet günde onu bile bırakır. ut yani boşa çıkartır. Tatil eder, soyutlar. Dolayısıyla ben tatile çıktım demek ne demektir? İşten soyutlandım. İş ile bağlantım kalmadı. Ve bir dediğimiz gibi tatil kelimesi de kardeşler, bir şeyi boşaltmak. İçini boşaltmak, terk etmek, soyutlanmak demektir. Bu bağlamda bir takım insanlar vardır ki onlar Allah Azze ve Celle'yi bu isim ve sıfatlarından ne yapmışlardır? Tatil yoluna giderek soyutlamışlardır. Bunlar Allah için hiçbir şeyde kullanılmaz demişlerdir. Mümkün değil demişlerdir. Allah'ın böyle bir ismi olamaz demişlerdir. Cehmiye gibi. Allah'ın böyle bir sıfatı olamaz demişlerdir mutezile, maturidiye ve eşariye gibi bazı sıfatlarında, çoğu sıfatlarda Allah'ın böyle bir sıfatı olamaz demişler ve dediğimiz gibi tatil iki kısım kardeş. tatil de hakeza iki kısım Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını kabul ederek bazılarını inkar eden mesela eşariyenin yaklaşımı eşariye ve maturidiye ne yapar kardeşler Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bazı sıfatlarını kabul eder bazılarını reddeder Bazılarını kabul eder, bazılarını reddeder. Halbuki bu hususta asıl olan şey, hepsini ne yapmış olmaktı? Hepsini kabul etmiş olmaktı. Zira bize gelen delillerde de bu ne yapıyor? Çok açık bir şekilde belirtiliyordu. Mesela İmam Pezdevi. İmam Pezdevi, Hanefi mezhebinin en otoriter akide kitaplarda yazan insanlardan bir tanesidir kardeşler. İmam Pezdevi, Hanefi mezhebinin en otoriter akide kitaplarını yazan alimlerden bir tanesidir. İmam Pezdevi diyor ki bakın, ilim diyor ikiye ayrılır. Biri tevhid ve sıfatlar ilmi. Yani Rabbimizin birlenmesi ve Rabbimizin sıfatlarıyla alakalı olan ilim. İkincisi ise kanunlar ve hükümler. Yani Allah Azze ve Celle'nin kulların adına koymuş olduğu fıkıh ilmi diyebileceğimiz emir ve yasakların oluşmuş olduğu ilim. İkiye ayrılır diyor İmam Pezdevi. İlk kısımda diyor, yani Allah Azze ve Celle'nin tevhidi ve sıfatlarıyla alakalı olan hususta diyor İmam Pezdevi. Asıl olan şey diyor, kitap ve sünnete sımsıkı sarılmak, heva ve bid'attan uzak kalarak kaçınmak ve ehl-i sünnet ve cemaatin yoluna bağlı kalmaktır. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ilgili olan hususlarda, tevhidi alakalı olan hususlarda biz Allah'ın kitabını ve sünnete sımsıkı sarılırız. Ne gelirse o şekilde alırız, o şekilde kabul ederiz ve heva ve bid'ate düşerek o yanlış yollara ne yapmayız? Gitmeyiz. Ve İmam Pezdevi diyor ki, işte hem bizim kendilerine yetiştiğimiz alimlerimiz bu yol üzereydiler, hem de bizim selefimiz diyor. Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve onların ashabının yolu bu yol üzereydi. Ve Ebu Hanife, bu bağlamda El-Fukur-Ekber adlı kitabını yazmış ve Allah'ın sıfatlarının ispatını ne yapmıştır? Orada ortaya koymuştur. Ve İmam Pezdevi o kitabı da burada ne yapıyor? Doğrudan naklediyor kardeşler. İşte burada bizim neden özellikle Ebu Hanif'e itikatta bırakıp da kelam ilminin düşüncesi olan matiriye düşüncesine yöneldiğimizi görüyoruz. Çünkü matiriye ve eşariye düşüncesi Sıfatların çoğunu Allah azze ve celle ispat etmez. Ve sıfatların çoğunu ta'til eder. Yani soyutlar Allah'tan Allah'ın böyle bir sıfatı olamaz der. Çünkü olursa kula benzetmiş olursunuz anlamında bu gerekçe ile reddederler. Ve İslam ümmeti içerisinde kardeşler ta'til fitnesini Allah'a bu yakışmaz diyerek Allah'ın isim ve sıfatını reddeden reddeden ilk kişi kardeşler Caat bin Dirhem'dir. Bu şahıslar hakkında ufak da olsa ileride inşallah bilgi vereceğiz kardeşler. Caat bin Dirhem ki kendisi Horosan'da yetişmiş olan bir kimsedir. Şam taraflarında da yaşamıştır. Ee, ve Allah Azze ve Cenn sıfatlarını ilk inkar eden kişi olarak da ne yapmıştır? Kayıtlara geçmiştir kardeşler. Kur'an'ın yaratılmış olduğu ve Allah'ın gerçek anlamda konuşmadığını ilk ortaya atan kişilerde bir tanesi budur. Ve bu kişi Ümeyye oğulların, Emevilerin peşine takılmıştır. Ve Emeviler bunların, bunun peşine takılmış ve bu kişi Kufi'ye kaçmıştı. Ve Cehm İbni Safvan ile karşılaştı bu şahıs. Cef, e, Cehm İh İbni Safvan. Kim bu? Cehm İbni Safvan, Cehmiye mezhebinin kurucusu kardeşler. Onunla karışıyor, karşılaşıyor bu Caat İbni Dirhem. Ve görüşlerini görüşlerini Cehm İbni Safvan'a, öğretiyor. Ve daha sonra bu kendisi Kufe'de emir tarafından yakalanıp e, kurban bayramı gününde vasıt şehrinde öldürülür kardeşler. Sapık düşüncelerinden dolayı, açmış olduğu fitneden dolayı ne yapılır? Öldürülür. Ve bunun görüşünü bundan etkilenmiş olan Cehmin İbni Safvan bir takım farklı farklı yaklaşımlara ne yapacaktı ilerletecektir. Evet tatil görüşü. Dediğimiz gibi tatil soyutlarlar. Allah'ın böyle bir sıfatı olamaz derler. Mesela Allah Azze ve Celle'ye işte arşa istiva etme sıfatı. Ondan sonraki sıfatları da ayıracağız zaten Allah izin verirse ileride. Sonraki derslerde işte Allah'a el sıfatı. El sahibi olmak. Yüz sahibi olmak gibi bunları kesinlikle reddederler. Üçüncüsü kardeşler, kısa kısa geçiyorum. Vakti de biraz daralttım. Hakkınızı helal edin inşallah. Üçüncüsü tekyif demiştik kardeşler. Tekyif. Tekyif ne? tekif kardeşler, Baba. bir şeye nitelik ifade ederken, bir şeyin nasıl olduğunu niceliğini ortaya koymak, yani tekyif nicelemek diye diyebiliriz. Hani keyif halüklerler ya Araplar, nasılsın? İşte nasıllığını ortaya koymak, yani bir şekil vermek. Ehli sünnet bunu yapmaz. Yani ehli sünnet Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını Allah Azze ve Celle'ye ispat ederken. Evet Allah'ın eli vardır derken, Allah arşa istiva etmiştir derken ne yapmaz? Nasıllığını hiçbir şekilde ortaya koymaz. Yani ona keyfiyet bildirmez, nicelik bildirmez, şu şekildedir demez haşa. Şunun gibidir demez, bunun gibidir demez ve onlarla hiçbir şekilde kıyaslamaz. Geldiği gibi kabul eder, ispat eder. Çünkü itikadi olarak Allah'a ispat edilmiş olması gerekir. Çünkü Allah azze ve celle kendisini ispat etmiştir. Ve Allah'ı en iyi tanıyan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ispat etmiştir. Bize düşen de bunu kullanmak. Ama ne yapmak? Tekyifine yani nasıllığına gitmeyeceğiz. O yüzden İmam Malik kendisine istiva sorulmuştu. Ne demişti? El istiva'u ma'lum. İstiva bilinmektedir. Vel keyfiyyetu meçhul. Fakat nasıllığı bilinmez. Kema yeligu bi Allah'a yakıştığı gibi. Nasıllığı bilinmez. Ve ne diyor İmam Malik? وَالْاِيمَانُ بِهِ vacip Buna iman etmek vaciptir. وَالْسُؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةِ Ve bunun detayına girerek sormak bidaattır. Çünkü sen Allah'ı anlayamazsın. Sen kavrayamazsın. Sahabe sormamıştır. Böyle bir bidat çıkarma. Dolayısıyla bugün sanki nasıllığı ortaya koyunca Allah Azze ve Celle her gün gecenin son üçte birinde birinci kat semaya iner hadisi gelince adam hemen diyor ki nasıl olur işte geldiği zaman arş yukarıda mı? Haşa sorma sadece geldiği gibi kabul et nasıllığını nasıllığına gitmiyoruz ki biz o ki peygamber aleyhissalatü vesselam Rabbimizi böyle mi ispat etmiş bize düşen de ispattır hakkında ihata edemediğimiz bir bilgide güya tahrife ya da dediğimiz gibi tekyife giderek tatile giderek sapıtmış olmak değildi sahabe bunu yapmadı ve Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yapmadı ve dediğimiz gibi ehl-i sünnet ne yapmaz tekyifine gitmez kardeşler yani ehli kalkarak Allah'ın eli şöyledir haşa. Allah'ın eli böyledir haşa. Ya da Allah'ın göğe inmesi şu şekildedir haşa gibi demez. O yüzden bugün İbn Temiyeyi tanımayanlar yani bu kadar cahilce iftiralara gerçekten yetenmişlerdir ki güya haşa Allah azze ve celle hakkında işte minberden inerken işte benim indiğim gibi iner. Diyecek şekilde böyle bir iftira yumağı oluşturmuşlardır. Ve birisi iftira atmış arkadan iftiracılar da ona takılmışlardır. Halbuki hiçbir şekilde bunun söz konusu olmadığı kesin olarak bir güneşin gündüz vakti tepedeki açık ve netliği kadar açık ve nettir. Onlar bunu ispattan da acizdirler. Bunu söyleyen sapıktır. Bunu söyleyen Allah korusun küfre girer. Ehli sünnet bunu yapmaz. Zaten İbni Teymiye'den de nakiller yapacağız. Ehl-i Sünnet bunu yapmaz ve Ebu Hanife gibi sahabe tabiun, etba'u tabi'in ve onlardan sonra gelmiş olanlar da bunu yapmadılar. Geldiği gibi tekrar ettiler. Şu şekilde demeyiz biz. Şu şekilde demeyiz. Başka ne yapmayız kardeşler? Temsil ve teşbih dedik bakın. Ehl-i Sünnet temsil ve teşbih'e de gitmez kardeşler. Temsil ve teşbih, temsil bir şeyi misallendirmek demektir örneklendirmek. Teşbih ise bir şeye benzer vermek demektir. Biz haşa Rabbimiz Tebareke ve Teala'yı böyle bir şekilde iman ederek algılamaya ne yapıyoruz? Kesinlikle red perdesini çekiyoruz. Ve la tadribulillahil lillahi'l emsal. Allah'a örnekler vermeyin diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Allah'a örnekler vermeyin. وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Allah'a birden tutmayın. O her şeyinde, o rububiyetinde, isim ve sıfatlarında her şeyinde biricik, tektendir, en yücedir. Onu bir şeye benzetmeyin. Onu şuna benzetmeyin. O yüzden bugün kalkıp da, işte sen belediye başkanının yanına giderken kapıcıya uğramadan çıkabilir misin diye kalkıp Allah'a aracı edinerek ulaşacağını zannedenlere biz diyoruz ki siz Allah'ı başkalarıyla misallendirmeyin teşbih ise benzetmektir Allah korusun ne yapmış olmaktır şunun gibi bunun gibi demiş olmaktır zira temsil örneklendirmek iki şeyi birbirine benzeştirmiş olma anlamına geldiği için birbirlerinde benzerlik söz konusu düşünceyi ortaya koyacağı için ne yapar yanlıştır ve ehl-i sünnet bunu kesinlikle reddeder Evet bunların biraz daha detayına girerek, alemlerimize nakiller yaparak inşallah bir sonraki dersten devam edeceğiz kardeşler. Ama bugün bayağı ilerledim. Daha doğrusu vakti bayağı geçtim. Hakkı helal edin inşallah. İlhat da var aslında. İlhat ve bununla ilgili bir iki kavramı da inşallah bir sonraki derste işler devam ederiz ta ki sırdırmızı aşmayalım. Güzel kaldığımız yerine devam edelim. Rabbimiz Teala hak ve taala inşallah bize kolaylaştırır Allah azze ve celle bizi aleyhissalatu vesselama tabi ona etba o tabiine ve onların menheçleriyle, mesleklerine hakkıyla uymuş olan ehli sünnet cemaat itikadı ile Allahu Teala bizi ne yapsın en doğruya inşallah iletiversin. İnsanların ittifak ettiği hususlarda Allahu Teala bizi doğruyla buluşturur versin. Allah Teala sizlerden razı olsun.